ya la la la ve ve Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi müslümanlar İslam dininde Yeri çok önemli olan ibadetlerden bir tanesi de itikaftır. Öyle ki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan aylarının son 10 gününü itikafa girerek geçirirdi. Ve bir defa hariç bu ibadeti hiç kaçırmamış idi. Ve itikafa giremediği yılın akabindeki sene itikafta 20 gün kalmış idi. Buhari ve Müslim itikaf babında Peygamber Efendimizin itikaflarından şöylece bahsederler. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Hicret'in ikinci senesinde orucun farz kılınmasından itibaren Ramazan aylarının son 10 gününü itikafta geçirmiştir. Mescitte bir bölme yaptırmış ve özellikle orada ve özellikle orada çok az uyku ile yetinerek geri kalan vaktini ibadet ile ihya etmiştir. Gündüzleri ise İbadet, Kur'an kıraati, ramaz kılıp kıldırma gibi ve kısmen de istirahat ile meşgul olarak geçirmiştir. Ayşe radıyallahu teala anhe şöyle söylemiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam Ramazan ayında diğer aylara oranla ibadeti arttırmaya gayret gösterirdi. Ramazanın son 10 gecesi diğer gecelere oranla daha da fazla işi ciddiye alıp ihya ederdi. Bu geceleri ihya etmeleri için aile fertlerini de uyandırırdı. Ciddiyetle ibadete yönelir ve eşleriyle ilişkiyi keserdi. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Velatu bashiruhunna ve entum akifun fi'l mesacid. Tilka hududullah fe la takrabuha." "Kezalik yubeynullah ayatihi lin nase leallehum yettekun." Mescitlerde itikafta iken Eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Allah'ın sınırlarıdır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah kendisine karşı gelmekten sakınsınlar diye ayetlerini insanlara böylece açıklar. Bu ayeti kerime itikafın bir ibadet ve Allah'a manen yaklaşmaya vesile olduğuna yönelik bir delil sayılmaktadır. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Ahidna ile İbrahimva İsmail ile Antahhir aeyytali tafin ve Akıfine var Ruke ı sucu. İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik. Taaf edenler, ittikafa girenler, ruku ve secde edenler için Kabemi, evimi tertemiz tutun. Bu ayeti keime geçen itikaf kelimesi ile, İtikaf ibadetinin sadece bizim ümmetimiz için değil bütün ümmetler için bir ibadet sayıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu da itikaf ibadetinin Allah katında ne kadar büyük bir değeri olduğuna delalet etmektedir. Değerli Müslümanlar itikaf için özellikle Ramazan ayının son 10 günü tercih edilmiştir. Bunun sebeplerinden birisi de Kadir Gecesi'nin bulundurulmasıdır. Bu günleri itikaf ile geçiren kişinin Kadir Gecesini de ibadet ile geçirme ihtimali çok daha fazladır. Kadir Gecesinin önemli oluşu ise Kur'an-ı Kerim'in o gecede indirilmeye başlamasındandır. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz biz onu mübarek bir gecede indirdik. allah Teala bir diğer ayeti kerime de şöyle buyurmaktadır. İnâ nzelnâhu fî leyletil şüphesiz biz onu Kur'an-ı Kadir gecesinde indirdik. Değerli kardeşler, bu iki ayette vurgulama sıralamasına bakacak olur isek birinci olarak dikkatler indirilen, indiren zata çekilmek istenilmiştir. İkinci olarak da kitaba çekilmek istenilmiştir. Üçüncü olarak ise indirilen zamana yani burada vurgu kitabı indiren Allah subhane ve teala'yadır. Ve Allah'ın şanından dolayı indirilen kitabınadır. Ama insanlar bu önemi kitabı indiren Allah'a değil, Allah'ın indirdiği kitaba değil, Allah tarafından indirilen Kur'an-ı Kerim'in indirildiği geceye vermişlerdir. Halbuki o gece içerisinde Kur'an indirilmeye başlanıldığından dolayı bin aydan daha hayırlıdır. Eğer sen hayatın boyunca sana Kur'an'ı indiren Allah'ın emir ve yasaklarına uymamış isen, eğer sen hayatın boyunca Kur'an'a tabi olmamış isen, indirilen geceden nasıl bir fayda beklemektesin? Bakınız ayette bin aydan daha hayırlıdır denilmiştir. Bin gece denilmemiştir. Bin yıl denilmemiştir. Lakin bin ay denilmiştir. Çünkü bin ay ortalama bir insan hayatı olan 83 yıla denk gelmektedir. Yani bütün bunlardan anladığımız, senin Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak vahiy ile geçireceğin bir gece, senin heva ve hevesine, heva ve hevesine esir ettiğin, Allah düşmanlarını razı etmek için geçirdiğin, Gafil bir şekilde heder ettiğin 83 yılına bedeldir. 83 yılından daha hayırlıdır. İşte kardeşler itikafa kalan kişinin böylesine bir geceyi ibadet ile geçirme ihtimali çok daha fazladır. Böylesine bir gecede Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'i indirmeye başladığı bu gecede itikafta kalan kişinin Rabbisine yalvara yakara dua edebilme ihtimali çok daha fazladır. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Udu'u rabbekum tedurru'a ve khufyete innehu la yuhibbul mu'tedin Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Muhakkak ki Allah hatta aşanları sevmez. Bir başka ayeti kerimede Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Vezkur rabbeke fî nefsike tedurru'a ve khifete ve dûnel cehri minel kavli ve dūna'l-jahri minl bil-ghadabi vel ve la Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir ses ile sabah ve akşam zikret. gaf ve, kav ve gafillerden olma. Evet kardeşler, yanlış duymadınız. Yalvararak, korkarak içten bir şekilde, içten bir şekilde sabah ve akşam olmak üzere Şimdi soruyorum sizlere Allah için hiç kimse bir yanındakine bakmasın ve herkes cevabını kendi nefsinde versin. En son Rabbimize ne zaman bu şekilde dua ettik? Alemlerin Rabbi olan Allah'a en son yalvara yalvara ne zaman yaklaşmaya çalıştık? Allah kendisine böyle yakınlaşmaya en layık olan değil midir? Değerli kardeşim sen itikaf amacıyla gireceğin şu manevi kalede kendinle baş başa kalacağın uzun vakitler bulacaksın. Uykusuz kalacağın şu gecelerde uzun tefekkürler sonucu sen gerçek seni göreceksin. Allah'a işten bir şekilde dua etmek isteyeceksin. Yalvara yalvara ona yakarmak isteyeceksin. Belki de ama yapamayabilirsin. Samimi bir şekilde... İki damla gözyaşı dökmek isteyeceksin ama belki de akıtamayacaksın. İşte o zaman sen gerçek seni göreceksin. Şu dünya hayatının seni ne hale getirdiğini, kalbinin nasıl da kas katı kesildiğini fark edeceksin. Çünkü bundan önce sen dünyada olup bitenlere karşı gözlerini yummuş, kulaklarını tıkamıştın. Eğer sen hiçbir zaman, Babası kafirler tarafından öldürülen bir yetim için gözyaşı dökmediysen bugün aklına o geldiğinde gözünden yaş gelmeyebilir. Eğer sen namusu kirletilen bir gençlik karşısında hiçbir zaman için içini yemedi ise onlara yardım edememenin vermiş olduğu acziyet sonucu hiç yalvara yalvara dua etmemiş isen Bugün de samimi bir şekilde onlara duacı olamayabilirsin Evet şu gireceğin itikafta belki gözyaşı dökemeyebilirsin Belki de işten yalvara yalvara dua edemeyebilirsin Ama en azından içinde bulunduğun gafleti fark edebilirsin Ve bu halinden çıkabilmek için ilk adımını bu itikafta atabilirsin Değerli Müslümanlar mescitlerde itikaflara gelin Kendinizi tanımaya gelin. Kararan kalplerinize cilalamaya gelin. katılışan kalplerinizi cilalamaya gelin. Rabbinizden af dilemeye gelin. İşte bakın geldi gidiyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Belki son 10 günü aşmış olabilirsiniz. Ama bu sayıyı sakın aldatmasın. Çünkü alimlerimiz demişlerdir ki kişinin ibadet amacıyla kısa bir süre bile mescitlerde kalması onun için bir itikaftır. Tabii ki güzel olanı son 10 günü mescitlerde geçirmektir. Ama geçen geçmiştir. Önümüzdeki günler ise ihya etmek üzere bizleri beklemektedir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Vasbir nefse kema alladine yad'un rabbahum bil gadati vel asyi yuridun veceh ve la ta'du aynaka anhum turidu dunya وَلَا تُتِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُا ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا Sabah akşam Rabblerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini o kimselerden ayırma. Kalbini bize anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere itaat etme ve ahirü davana hada alhamdülillahi rabbil alamin